iler. İlahiyat mezunu olanlar için ve mezun olmayanlar için yani ilahiyat eğitimi olmayanlar için ilahiyat eğitimi olmayanlar ve daha önce herhangi bir tefsir okumamış olanlar arkadaşlar Kur'an yolu tefsirine başla Arkadaşlar, ders ediyoruz. İlaliyat mezunu olanlar için arkadaşlar, en fazla tepsili bir numaralı tavsiyemdir. Bir numara. I'm İzlediğiniz için Öğrenmeye çalışırsan, kurcalarsan ne cezbeder? Niye dedim can? şaya çıkmış. Aslı var mı acaba diye. Öyle insanların kusurlarını öğrenmeye çalışırsa, eksiklerini bilmeye çalışırsa, ittiba Allah'u Allah da onun kayıtlarını teşhirmuş. Yani örtmez. Örtmez. Manat ittiba Allah'u avratehu. Kim kim ki Allah Yani sen Allah'ın kullarının gizli hallerini, sakladıkları kusurlarını, geçmişte kalmış hatalarını ortaya çıkarmaya çalışırsan Allah seni senin elinin en gizli köşesindeki yaptıklarını bile her kese duyurarak efendim seni ee, rüsvallar. Rivayet bulunuyor ki, şimdi bu hikayeyi çoğunluğu bilirsiniz bir de Elham'dan dinleyerek. Hazreti Ömer Haviyallaha'nın ve yine de geceleyip karakon gezer? Arkadaşlar biraz hükümlet istiyorum sizden. Çocukların anneleri, farkındasınız değil mi çocuklarınızın? Bir gece bir evde tekanliği eden bir adamın sesini işitti. Yani çalgı eğlence var. Bir ses geliyor evden. Duvarı atladı. Duvardan açtı. içeri girdi. Hazreti Ömer. Baktı ki yanında bir kadın bir de şarap var. Yani bu kadarını biz anlatmıyorduk. <gülüyor> e, i̇şlet yapıyor. <gülüyor> Ey Allah'ın düşmanı dedi. Sen masiyet yapacaksın da Allah seni muhakkak setredecek, setredecek Hazreti Ömer, yani bak işte Allah seni böyle ifşa edin. Adam, sen de acele etme ya emiralli. Şimdi arkadaşlar, o devrin, hani adamı sarhoş diye bir eleyelim şarap geçtiği için, o devrin sarhoşuyla bu devrin âlim geçinenini kıyaslayıp. Bir hadiseye karşı da adam, Hazreti Ömer diyor ki, acele etme ya emiralli. kirukuyor attımış. 3 tane ayet oldu. Allah Teala velatehule kuyuden buyurdu. Okuduğumuz ayet. Sen de cesus ettin. Allah Teala veşturuyute min elmahiha Bakara suresine evlere kapılarından girin buyurdu. Sen kıyamadın. Allah Teala velatehule kuyuden gayra ev halkına selam verip izgini almadan içeri girmeyin buyurdu Nur suresine sen benim izgim olmadan benim elime bunun üzerine Hazreti Ömer ne yapsak diyor şimdi affedersen sizde de bir hayır var mı bana karşı yani ben seni affedeyim sen de beni affedeyim sen beni affeder, tevbe eyler misin dedi. O da evet dedi. Bu surette bıraktı çıktı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? İşte biz ne diyorduk? Kur'an'a öyle vakıf olmalısınız ki biz Arap değiliz. Çoğumuz Arapça bilmiyoruz. Dolayısıyla hafızla değilsek, ayetin metnini okuyamasak bile hayatı yaşarken arkadaşlar başımıza bir hal geldiğinde işte bu kişide olduğu gibi, bu örnekte olduğu gibi efendim e, hemen ne yapacağız? O konuyla ilk bir ayeti söyleyebiliyor olmamız lazım. Bunun olması için, ayet kumarası bilmen gerek şart değil, bakın. Ya Kur'an'da şöyle bir ayet var bununla ilgili. Çünkü artık bu yazınca onu buluyorsun. Hangi ayet, hangi soru? Arkadaşlar, bunun olması için de arkadaşlarımız tefsir sordular. Söyledim, tavsiye ettiğim tepsillere. Ama önce arkadaşlar en az en az hafızanın durumuna göre ortalama beş kez Kur'an ve baştan sona kadar kalem tahtla çalışarak dikkat ederek ders gibi en az beş kez okumuş olmalıyız ki ne anitkinat neyden bahsediyor, neresinde ne var bilin. Bence önce o. Yani şey gibi düşünün. Meal okumak, arkadaşlar insanı alim yapmaz. Bazıları meal okuyarak fetva vermeye kalkıyor. Asla öyle, öyle bir şey yapmayın. Meal okumayı ben, umarım yanlış değildir bir benzetmeyle, panoramik şehir turuna benzerim. arkadaşlar. Panoramik şehir turu. Ben bu Ramazan yaptım mesela. Şimdi yani baştan sona okumadım da anlamadığım yerlere hep bakarak ilerledim. Arkadaşlar, e, insan o zaman Allah katında neyin bu kadar çok öne çıkarıldığını görüyor. E, neyse orayı geçiyorum, bazı kısımlar girmiyim. şehir turuşudur benim değil. Aranızda belki profesyonel rehberler vardır, onlar daha iyisini bilir. E, benim bildiğim şu arkadaşlar, biz bir birkaç tura gittik. Bir tanesi Güney Doğu ve Güneydoğu, ydü. bir tanesi de Balkanlar'dı. Şimdi burada ne iki gün kalırsın. O zaman biraz detaylı gezebilirsin. Ama bazı şehirlerden geçiyorsundur. Programa hedef olarak konmamıştır. Fakat geçerken iki saat, üç saat bir verilir orada Denir ki sadece üç saatiniz var. Üç saatiniz var. İşte üç saatten otobüs hareket edecek. Arkadaşlar üç saatte o şehrin çarşısını ulaşamazsın. Yan, arka mahallelerini dolaşamazsın. Nereye gidersin? Bir uçağın vardır, bir kalesi vardır. Bir kaleye çıkıp şöyle bir şehre bakabilirsen, yani o da çok şey değilse, vakit almıyorsa. En merkezi yerinde, şimdi birkaç tane orada turistik dükkan vardır, oralara bakabilirsin. Bunun gibi veya panoramik şehir turu, mesela gidersin bir yere, iki saatin var, Minarelerin önünden geçilerek dolaştık. Ben mesela öyle iki saatte Paris turu yaptım nasıl? Paris iki bin iki saatte gezilemez. İki hafta bile yetmez. Yani ama hiç görme iyidir. Louvre'nin içine giremezsin ama bahçesinden geçebilirsin o odon İşte nehir okumak da böyledir. Hiç görmemiş olmaz hiç görmemiş olmazsın. Nerede ne var? Ne var? Ha ben buraya bir daha geldiğimde şu binaya iyice gideyim gezeyim. Bir daha gelmek nasip olursa. Şurasını iyice teferruatta öğreneyim dersiniz. Yani e, bir fikir verim size. Ne de böyledir. İşte o devrin sarmışları bile arkadaşlar Kur'an'a böyle vankıflar. Böyle vankıflar. Bugün de bizim İslam dünyasını böyle küçümseme adetimiz var. İnşallah yavaş yavaş azalmıştır. Daha doğrusu dünyayı küçümsemen, böyle yani bu aşırı bilmiyetçi duygularla, insanın vatanını sevmesi, kendi ırkını sevmesi, ailesini sevmesi bunlar güzel bir şey. Ama arkadaşlar bunları diğerlerinden üstün görmesi tehlikelidir. Yani benim ailem senin ailemden üstün, benim memleketim senin memleketinden üstün. Benim ırkım senin ırkından Hepsini Allah yarattı arkadaşlar. Hiç kimse kendi ırkını da kendi seçmedi. Doğacağı ülkeyi de kendi seçmedi. İçinde büyüyeceği aileyi de kendi seçmedi. Hiç kimse. Böyle şeyler biz yapabiliyoruz bazen. Mesela işte Arapları beğenmiyoruz, görüyoruz ee, örnekte Allah nasıl diyor, hacca gidiyor. Hacdan gelince getirdiği şey şu: aldığı ille en iyi Müslümanlık bizim Müslümanlığımız. Yani böyle bir yanılgı geliyor. Onların arkadaşlar en en diyeyim de biraz abartıcı olur. Onların böyle dinden uzak yaşadığını zannettiklerinin bile belki kaza borcu namazı mesela çok önem veriyorlar. Efendim, Kur'an'ı bir defa anlıyor. Yani size. İyi günü uzak yakın peygamber akrabası. Ağrı onunla aynı bildiğinde. Böyle birisi benim bir hatran onu da anlatayım ben de size. Hindistan'ın götüledi arkadaşlar, birisi yanımda gitmiş gelmiş. İşte şöyle anlatıyor neyse, anlatmayayım götüle bir şeyleri. Anlatıyor. E, şey yani. Bizim bütün de bir temizlik takıntısı var. Ee, öyle komik şeyler görüyorum ki <gülüyor> ee, bununla ilgili. Arkadaşlar en sonunda dayanamadım. Ama aynı insan başka seferde de pazardan geldiğinde meyveleri falan önce sabunlu sürülen, sonra sürüle, sonra buruzlu yıkadığını, sonra işte kuruladığına falan. Yani bir gün sürüyor pazardan gelenleri buzdolabına yerleştirmek. Bir gün sürüyor. Bunu anlatıyor. Demin başka zaman anlatmıştı kendini tutamadı benim gibi Hindistan'ı götürüyorsunuz ya evet. bizim meyve sebzeyi sabunlarla sabunlu zularla yıkarken taşları tekrar, tekrar artık kazındı yani temizlemekten e, taşlar efendim banyo taşları vesaire böyle bunları kazırken dedim onlar kaç tane model aldılar uzaya dedik gönderdiler o zaman için Efendim şunu yaptılar, bunu yaptılar. Matematikte dünya dehası, dünya önde gelenleri e, mühendislikte çok başarılılar. Bütün mühendislikler oralara kaydı. Dolayısıyla arkadaşlar her milletin meziyetleri vardır. Türk milletinin meziyetine bir öne, öne gelen meziyet arkadaşlar savaştır. Kim ne derse desin arkadaşlar. Biz tarihe savaşçılarımızla geçtik. Ve savaşçılığımızla geçtik. Şimdi arkadaşlar... Bizi, bakın geçen bir şey paylaştılar, ne kadar doğru bilmiyorum. Ee, i̇şte çocuk doğuran kadın daha mutsuzmuş, evlenen kadın daha mutsuzmuş istatistikler var. O istatistikleri, e, BBC sadece Türkçe ve Arapça yayınlarmış. <gülüyor> Halbuki 60 küsur dilde yayın yapan yer. Yani bize bu yayınlar, bize bunları görün arkadaşlar. Doğurma diyor. karıştır. Yani kibar ol, işte şöyle onlar toksik, bunlar bilmem ne falan. Bari çok doğurma. Hani doğum kontrol hikayeleri vesaire. Arkadaşlar bizi e, tırnaklarımızı söküp kafese kapatmak istiyorlar. Hatta mümkünse yok etmek istiyorlar. Bak bunu da unutmayalım. Bu vesileyle onu da söylemiş olalım. Velayağı etba lukum ve, ve hiçbirinizle ötekinin kıymetini yapmasın. Şimdi bu ayette arkadaşlar zam, tecessüs ve kıymet bir arada bu üçü birbiriyle alakalıdır. Önce birisi hakkında suizam beslersin sonra o suizam Birilerine diyor ya ben romanı buluşuyorum diyorlar. Efendimiz diyor ki eğer söylediğin şey onda varsa gülbet etmiş olursun. Ve eğer söylediğin onda yoksa o vakit luhtan, iftira etmiş olur. Buyurdu ki bunu Hüslim, Tebu dağlı, Tirmizi, Nesai, Vesai'ne zikretmiştir. Demek ki bundan evvelki ayette yüzüne karşı ayıplamak mehdyetmiştir hatırlayın. Birbirinizi yüzüne karşı lakaplar takmayın, kötü sıfatlarla almayın denmiştir. Burada da arkasından kötü konuşmak neylediriyor. Bu dünün Talikat-ı Muhammediye'de bu hadisinden tettikten sonra der ki, din ve dünya ayıplarının zikrine şanlidir. Yani insanların dini kusurlarını konuşmak da gıybettir, dünyevi hatalarını. O da bir iş beceremede. Demek, Efendimizin ama namaz kıldığını görmedik. Demek yani dini, din yemeyi herhangi bir ayı. Lakin bizim ulemamıza göre murhatabın tanınması ve set tarik ile olması şarttır. Yani ben birine örnek veriyorum ama orada bulunan hiç kimse benim verdiğim örneğin kim olduğunu tanımıyorsa riybet olmaz. Ama böyle çok detay verirsen tadınır. bak tanınmayacak şekilde anlatıyorsanız örnek olsun veya Veyahut da sev, yani hem tanınması şart hem de sev yani kötülere. Mesela birinin arkasından iyiliğini anlatın. Şimdi arkadaşlar burada söylenmiyor da, şimdi bu kıymet dinle, dinleyen bile olmadan yapılmaz. Yani kıymet tek başına yapılmaz. Birinin dinlemesi lazım. bir tavsiyem var arkadaşlar. Hiçbir dedikoduya karışmıyor. Hiçbir dedikoduya. Bakın nasıl farklı bir insan olacaksınız. Bu akrabalar arasında da böyledir de işte her zaman mümkün olmuyor. <gülüyor> Peki ne yapacağız arkadaşlar? Kalkacağız oradan. Yani önce susturmaya çalışacağız. Susturmanız için benim bir tavsiyem var. Özellikle yaşı değilse o akraba, senin ona sus demen biraz ayıp olacak ayıp olacak veya yiyemeyeceği gibi ben o zaman diyorum ki repertuarla gidin onlara yanına. Repertuar yani o kişinin ilgisine göre çok hastalıklara düştüyse yeni bir ilaç, yeni bir tarih, yeni bir doktor, yeni bir hastalık bir şey yani bir konu buluz, sağlıkta yeni bir diyet, bir şey. Efendim alışverişe düşünse yeni bir marka, yeni bir ürün, bir yerde indirim bir şeyi bir yerden almışsın yani bir ve yani de bir konu hazırlamak yeter. Çünkü o konu bitince o tekrar bir gelmek isteyecek. Yeni bir konu daha lazım. Bir tavsiyem daha var arkadaşlar. Bu tip çok dedikodu eden, sizi de sürükleyen insanlara sınırsız zamanla gitmek. Mesela neyin ki iki de doktor randevum var. Bir buçukta kalmam lazım. On iki de bir buçuk saat e, seni bırakmam yeter. Yani. Bu gibi, bu gibi böyle sonu belli olsun. Üçüncüsü mümkün olduğu kadar arkadaşlar, tabii bu yakın akrabaya olmaz, annene babana daha sık gitmek lazım da, bu uzak bir akrabaysa kalabalık grupla gidin. O zaman da öyle her şeyi konuşamıyor. Kalabalık grup. Ama bak ben bunları ben buradayım. Siz hiç bakmadık ne kadar, hocam bir bedetlemek için şunu bulduk diye gelmediniz. Yani biraz da siz bir çaba sarf edin, sizden de yeni öneriler alalım. Ee, arkadaşlar, birincisi susturacaksınız işte bu şekilde. İkincisi susturamıyorsanız kalkacaksınız arkadaşlar. Ben bir çay koyayım be, ben şu kala ışıkları toplayayım be, filan. Efendim, geçen gün gençlerden biri ailemdeki, ondan sonra e, telefonda konuşuyorduk, anne bir bıybet oluyor dedi, kapattı. O kadar mutlu oldum, o kadar mutlu oldum ki arkadaşlar. Hemen şak diye yüzüme kapanma, ben de kapatalım bıybet etmeye başladım dedi. Ondan sonra kapat Bu çok şahane bir şey. Yani birisi tarafından ya kıymet etmeyelim diye uyarıldığı valla o günden beni sevinç duyuyor. Gençler de bizi uyarıyor bakın artık. Demek ki doğru yetişmişler. Yani çok güzel bir şey. Anlatabilir mi arkadaşlar? Uyanılmaktan rahatsız olmayın Bir yanlıştan sizi kurtardığınızın birini Cehennemin bir derecesinden kurtarması veya bir azaptan kurtarması demek. Yani. Sizin bir hastalığınızdan birisi kurtarsa, ona ne kadar minnettar olursunuz bir düşünün yani. Dünyanın bir sıkıntısından kurtaran birine ne kadar minnettar olursunuz? Gençlere de artacak İşte neyse ya, dini olur, bitkini olur, ben onu şöyle iyiliğini gördüm. Birazcık uydurabilirsiniz. Birazcık uydurabilirsiniz burada. Niye arkadaşlar? Ee, insanların arasını yapmak için yalan söylemek cahizdir. Ama gene de siz Hakk'a sadık olun, insanların iyi taraflarını görmeye çalışın. Mülkeni tamir için, yani bir yanlış bir iş var, yapılan bir yanlış var o yanlışın düzeltilmesi için veya istifta, fetva sormak için veya şerrinden tahsil birisi var kötü bir planlıyor, duydunuz, onu söyleyeceksiniz arkadaşlar o bilbet değil. Fetva soracaksınız, psikoloğa gittiniz, psikoloğa gittiniz, anlatmıyor, anlamda mal bilbet <gülüyor> Ne yani? rahatsızsanız. Ama bisikolog onu etrafta anlatırsa sadece geynekle kalsa daha iyi arkadaşlar. Mesleğine kahne verilmiş olur. <gülüyor> takipçisi olan, çok insanları etkileyen birisi var ve onun bir görüşü, bir yaptığı bir propaganda, anlattığı bir şey yanlışsa, biz veya hayatı yanlışsa, biz bunu biliyorsak, çünkü hayatın nereden biliyoruz, zaten açıklıyor, açıkça yaşıyor, fotoğraflarını paylaşıyor, bilmem ne, o zaman biliyor musunuz, onun şöyle bulduğunu ya da işte şunu yaptığını ya da işte şunu da şunu şunları söylediğini diyerek anlatmak kıymet olmaz. Lakin başka bir ayıbını zikrederse kıymet yok. Yani o fıstla ilgili olmayan sakındıracaksınız ya o sakındırma ile birisi yok. Mesela biliyor musunuz kelmiş aslında başındaki bir perukmuş deseniz kıymet olur. Çünkü onun kelmeyinin veya evronun fıstıkla ilgisi yok. Anlaşılmıştır inşallah. İlk bir şey Enes Radyallah bakımından <gülüyor> Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim haya örtüsünü atarsa artık onun kıymeti yoktur. Yani kıymet sayılmaz onun hakkında konuşmaz. Ne demek haya perdesini atarsa utanmadan açıkça işliyor. Günah var. Evet. Hıymet nelidir ve de arkadaşlar burada kalalım vaktimizi doldurduk artık bundan sonrasını kayıtlardan görürsünüz kıymet 3 nelidir 3 çeşit kıymet var güzel karakterleri bir noktada bıraktık Şimdi İnşallah takip edersiniz hepinize hayırlı bayramlar hayırlı Allah hayvan et çok geç getirdim seferde